Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah Cennette Allah'ı görebilecek miyiz diye sormuş bir kardeşimiz Evet bu bize Allah ve Resulü tarafından haber verilmiştir Müjdelerin en büyüğü kabul edilmektedir Çünkü Rabbimiz ayeti de onlara cennet ve daha fazlası vardır buyurmakta Onlara cennet ve daha fazlası vardır İlim ehli bu daha fazlası yani cennetten ne olabilir bu ayeti tefsir ederken cennette daha fazlası Yüce Rabbimiz Subhanahu ve Taala'yı müminlerin görmesi şeklinde tefsir etmişlerdir. Ve bu hak bir tefsir olarak kabul edilmiştir yani isabetli bir sözdür. Ve sahabe soruyor diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam biz cennette Rabbimizi görecek miyiz? Evet diyor. Rabbinizi görecek göreceksiniz. Peki ey Allah Resulü onu nasıl göreceğiz? Yani bu konuda bir zorluk çekecek miyiz? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onlara şu misali veriyor. Siz diyor gökte ayın 14'ü olduğunda yani dolunay olduğunda onu görmekte zorlanıyor musunuz? Sahabe diyor ki hayır zorlanmıyoruz. İşte siz tıpkı o aya bakar gibi Rabbinize bakacaksınız buyuruyor Aleyhisselam. Dolayısıyla dolayısıyla gerçekten bütün insanlık, bütün insanlar aya baksalar kimse onu görmekte e, zorluk çekmez. Rabbimiz Sübhanehu ve Teala'yı görmek en büyük nimetlerden birisidir. Ehli sünnetin de itikadı bu yöndedir. Ehli sünnet vel cemaat Yüce Rabbimizi cennette müminlerin göreceğine itikad etmişlerdir ve bu konuda şüphe yoktur. Yüce Rabbim'den bizleri razı olduğu kullar zümresine ilhak etmesini ve cennetiyle rızıklandırmasını ve yüce ve cihile şereflendirmesini temenni ediyorum. Allah en doğrusunu bilendir. Ve hadda vallahu alim. Bu Sallallahu على ve محمد Muhammed ve Aleyhi ve Sellem Muhammed, Subhânak Allâh Ma bihamdik, eşhedun la ilahe illa Ant, ve